Kuvvets, zaman çağı на за бозар вар шатварини диди сада ve yaslığa bir şeyin de Bu şakabı kısquazaz Zajmı nabzsr kışıpkum Sadan tüquhari lühatta Sadan tüquhari lühatta Sadan tüquhari lühatta Zabakos ve nabzsr Bila gülü nabzsr Ziyaslubi Sıtawuzdü gülü gülü gülü Sadan tüquhari lühatta Buna tüquhari lühatta Sadan tüquhari lühatta Sadan tüquhari ژٕ سٕیکھ خونو بژٕنژٕ ژٕ جناب گھرٕ فژاانن یٕن رقاب ژٕ وپسٕر شیناز ژٕ ژٕ سٕم یٕژٕ زابِلی آساب گافن ژٕ و حاج ناس پُن Shum fi awas sinapsir saqon ketu islagundar Misadajum si ubetini sat hatana bda usar qazadaur hakadsi armo zajum qazghadenu anti tismi ke fastahmi sitamudafus ba da jenta buri mkocha bicho ta ku bjao tu bo ta Kötü hat son, yemnazlar figür zaptır. Katil adam teyjuk olur, babi hadden zat hajır. Sen varsınut bana hava du. Sımartıktan bizim us, mağmaturatı etraf. Uzgacını us biz Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz, ben Ercüment Gürçay. Programın başında duyduğunuz boru sesi bir zamanlar Kafkas dağlarında uzak mesafeler arasında yaklaşan tehlikeyi diğer insanlara haber vermek için kullanılırmış. Ardından kabardaycı yıkılan bir ağıtla programa devam ettik. 1963 tarihli bir dramadan alınmış bir kayıttı. İstambilagva yani Türkçe'ye İstanbul yolcuları veya İstanbul yolu olarak çevirebiliriz. Bu ağıt Adiyelerden Apazlara, Çeçenlerden Osetlere tüm Kafkas halklarının ortak acısını anlatan bir şarkıydı. Çerkeslerin 21 Mayıs 1864'te başlayan sürgün yolunda yaşadığı acıları, sıkıntıları anlatan ağıt İstanbul'un yolları eğri büğrü sözleriyle başlıyor ve Vatan hasretini oradan geride kalanlardan gelecek haberleri uman bekleyen insanların adiye bayrağı rüzgarda dalgalanır vatanımın haberlerini kimler bize getirir sözleriyle sona eriyordu.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 Miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Hüdapar temsilcileri yer aldılar. İşte İstanbul İli Kültür Müdürü de katılımcılar arasındaydı. Ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun bileşeni olan 55 derneğin temsilcileri de miting alanındaydı. Mitink Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Mit Dinçel'in konuşmasıyla başladı. Konuşmaya geçmeden kısaca Çerkesya'nın coğrafi konumundan bahsetmek istiyorum. Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan, işte mitolojiye konu olan Kafkas Sıra Dağları'nın ikiye böldüğü Kafkasya'nın kuzeyi Çerkeslerin tarihsel olarak var ola geldikleri coğrafyadır. Tarihçilerin Çerkesya olarak adlandırdıkları ve 19. yüzyıl dahil Rusya ve Avrupa kaynaklı haritalarda Çerkesya olarak isimlendirilen Kuzey Kafkasya'da hem yerleşik hem de akınlar ve göçler sonucu sonradan yerleşmiş ve süreç içerisinde Kafkasyalı olmuş birçok halk birada yaşardı. Halen de öyle. Antik Yunan ve Roma tarihçileri M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Azak Denizi'nin doğusundan başlayarak Kafkasya'nın Karadeniz sahili boyunca yaşayan topluluklardan söz eder. Bu topluluklar günümüz Adiye, Abaza ve Ubıh halklarının atalarıdır. Kuzey Kafkasya tarih boyunca pek çok akına ve süreli işgale uğradı. İşte Yunan, Roma, Hun, Moğol, Avar, Bulgar ordularının işgalinden söz edebiliriz. 1470'li yıllarda Kırım aracılığıyla Osmanlı İmparatorluğu Kafkasya'da belirleyici oldu. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle gerçekleşen göçlerinde geçiş alanı oldu Kafkasya. Osmanlı-Rus savaşının sonunda Edirne Anlaşması imzalandı. O yıllarda Rus-Kafkas savaşı başladı. Rusya dışında İngilizlerin ve Fransızların da Kafkasya'ya dair planları vardı. 1864 soykırımı ve sürgüne gelene kadar çok çok uzun bir tarihsel süreçten bahsediyoruz. Bazı kaynaklarda Çarlık Rusyası ile Çerkeslerin 300 yıl süren mücadelesinden söz ediliyor. İşte dağlık Kafkasya'da küçük birliklerle bir tür gerilla savaşı yürüten Çerkesler uzun yıllar çarlığın baskısına karşı koyabilmişler. Marks ve Engels bu savaşı halkın bizzat kendisinin katıldığı haklı bir savaş olarak değerlendiriyordu. Şimdi sözü mitingin açılış konuşmasını yapan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Ümit Dinçer'e bırakmak istiyorum. Değerli Hazirum, bugün 21 Mayıs 2022'de 158 yıl evvel biten ve 101 yıl süren bir savaşı, bir büyük dehşeti, kıyımı ve sonrasını konuşacağız. Bugün 158 yıl evvel adiyeleri, abazaları, çeçenleri ve osetleri ana vatanlarından süpüren Çerkez soykırımını ve sürgününü konuşacağız. Bugün burada oluşumuzun sebebine Çerkesler ana dillerinde İstanbulak oluyorlar. İstanbilâk ve Çerkezçe'de İstanbul'a gidiş, İstanbul yolu demektir. Aslına bakarsanız ne kadar naif bir adlandırma değil mi? Ancak bu naif isimlendirme aslında bir büyük trajedi, korkunç bir soykırımı ve sürgünü ifade eder. Pek çok tarihçi burada oluşumuzun sebeplerinden en önemlisi olan Kafkas-Rus savaşları adıyla bilinen savaşların başlangıcı olarak 1763 tarihini verir. Ancak hakikat çok daha gerilerde gizlidir. Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla kurulan Astraham, Kazan ve Kırım Hanlıkları arasındaki siyasi çekişmelerin sağladığı avantajla bölgesel bir güç halini alan Moskova Kinezliği zamanla üç hanlığı da alt ederek İmparatorluk yolunda büyük adımlar atmış ve nihayet 4. İvan'ın Çar olarak taç giymesiyle birlikte büyük ve yeni bir idari statüye geçmişti. 16. yüzyılda Çerkezse ile Rus Çarlığı ilişkileri zaman zaman stratejik akrabalık denemelerine rağmen her zaman inişli çıkışlı bir seyir izledi. Bu inişli çıkışlı seyir zaman zaman tüm akrabalık ilişkilerine rağmen hiç de dostane olmayan bir takım ilişkilere ve olaylara da sahne oldu. Süreç içerisinde ticari ve jeopolitik genişleme iştahının yüksek motivasyonu ile büyük bir emperyal güç haline gelen Rus İmparatorluğu yüzünü ticaret havzalarına ve doğunun zenginliğine çevirdi. Ve bunun için çalışmalara başladı. Rusların sıcak denizlere inme arzusu diye formüle edilen emperyalist stratejiyi ete kemiğe büründüren ise 1. Petro'dur. Avrupa'nın zenginleşme ve gelişmesinin gerisinde kalmamak için büyük çaba sarf eden Petro, deniz ticaretinin Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint okyanusunda döndüğünü ve buna mukabil olarak Rusya'nın soğuk denizlerde yeterli limanlarının olmadığını görüyordu. İşte bu yüzden stratejisini Hindistan, İran ve Osmanlı'nın zenginliklerinden pay almak ve ticarette var olmak için formülünü ortaya koydu. Stratejik ve politik olarak ...Hindistan ve İran'a gitmek için doğuya, Osmanlı toprakları ve Akdeniz havzasına inmek için güney ve batıya genişlemesi gerekiyordu. İşte bu noktada Kafkasya bu stratejide hem bir aşılması gereken engel hem de elverişli bir yoldu. Çerkes halkının değerli evlatları, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki... Çerkesler başta Rus çarlığı olmak üzere emperyalist güç odaklarının çıkar çekişmelerinin dünyaya dağıttığı kadim bir halktır... 16. ve 18. yüzyıllar arasında Kafkasya ile çıkar ilişkisi kurmak isteyen ve çıkarları olan sadece Rus çarlığı değildi. Özellikle Hindistan ve Uzak Asya'daki çıkarları sebebiyle İngiltere ve Fransa'da Kafkasya'nın önemini kavramışlardı. Karadeniz'de ve Kuzey Kafkasya'da hakimiyet emperyal genişleme için çok önemliydi. İngiltere Kafkasya'nın Rusya'nın Kafkasya'dan geçip Hindistan ele geçirebileceğinden endişe ederken Fransızlar bir dünya gücü olarak Hindistan pastasına üçüncü bir ortak istemiyorlardı. İşte bu siyasi iklim içerisinde Rus Çarlığı tarafından Kuzey Kafkasya halklarını ve özellikle Çerkeslerin Rus köylerine baskınlar düzenlediği ve bu durumun Rus İmparatorluğunun güvenliğini tehdit ettiği gibi hiçbir rasyonel zemini olmayan görüşlerle savaşa gerekçe oluşturmaya çalıştılar. Bugün hepimizin göze önünde yaşanan savaşta kullanılan argüman ve hatta yöntemler ne kadar da birbirine benzemekte. Yıkmak, yakmak, sivil halkı tehdit etmek ve direnme gücünü kırarak yok olmaya zorlamak. Hiç değişmeyen strateji bu değil miydi zaten? 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonunda 14 Eylül 1829'da Rus ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Edirne Anlaşması imzalandı. Edirne Anlaşması'nın dördüncü maddesi şöyle diyordu. Kuban ağzından... Sen Sennikola'yı limanına kadar olan tüm kıyı şeridi kalıcı olarak Rusya İmparatorluğu'na devredilecektir. Tarif edilen yer Çerkesyeydi ve anlaşmada isim olarak hiç geçmemesine rağmen anlaşmanın en önemli maddesi buydu değerli Hazırım. Elbette ne Çarlık ne de Osmanlı İmparatorluğu Çerkesyey üzerinde hiçbir zaman hiçbir hükümranlık hakkına sahip olmamışlardı. Bu anlaşma ile Rusya Karadeniz üzerindeki hakimiyetini de Kafkasya olan saldırılarının hukuki zeminini de sözüm ona ele geçirmiş oluyordu. Edirne Anlaşması ile birlikte kıyılar terk edilince, St. Petersburg, kıyıların kuzeyindeki tüm toprakların artık Rusya'ya ait olduğunu iddia etmeye başladı. Rus komutan Fyodor Tornov anılarında St. Petersburg için Edirne Anlaşması'nın 4. maddesinin ne anlama geldiğini şöyle ifade ediyordu. Çerkesya'nın işgalinin önündeki tüm yasal engellerin kalktığı artık bir hakikattir. İstediği zemin zemini yakalayan Rus Çarlığı, Batı dünyasının kendisiyle Çerkesler için savaşmayacağının güçlü sinyallerini de alınca artık tam bir işgal, soykırım ve tedhiş dönemi başladı. Değerli misafirler, Çerkezya entelijensiyası ise İngiltere ile ilişkilerini verimli ve korunaklı görüyor, ticari yollarla kurdukları ilişkilerle İngiliz parlamentosuna ulaşmayı hedefliyordu. Temelde beklenti ise İngiltere'nin Rusya'nın Kafkasya üzerinde hiçbir hakkı olmadığını fark edilmesi ve desteklenmesiydi. İngilizler sözlü olarak bir yandan Rusya'ya mücadele konusunda desteklediklerini fısıldarken diğer yandan Kafkasya'ya hiçbir destek ve somut adım atmıyorlardı. Zira İngiltere'nin Kafkasya politikası pragmatist, ...ve iki yüzlüydü. Hem Rus Çarlık'ın hakkını fısıldarken... ...hem de Çerkeslere boş vaatleri dağıt dağıtarak onları provoke ediyordu. Sonunda Çerkesler ...büyük devletlerin yaptığı savaş ateşinin içine düştüler. O tarihte tıpkı bugün olduğu gibi... ...Çarlık Rusya'sına yöneldiği iddia edilen... ...sözüm ona Çerkes saldırganlığına karşı güvenlik bahaneleri... ...dini grupların korunması... ...ve dağlı barbar toplumları medenileştirmek gibi... ...hiçbir siyasi... İnsani ve askeri dayanağı olmayan bahanelerle Mezdog bölgesinde bir müstahkem mevkinin temelleri atıldı. Sistematik ve agresif askeri harekatın tamamlayıcısı olarak bölgenin sosyal yapısını değiştiren, bugüne değin uzanan sorunların kapısını aralayan Kazak askeri yerleşimi olan Stanitsa'lar ile paramiliter güçleri de savaşın merkezine çekerek, bugün dahi halledilemeyen halklar arası anlaşmazlıkların kapısını araladı. Değerli Çerkes dostları, 1860 yılında Kafkas orduları komutanı olarak atanan Yevdokimov ve Prens Baryatinski'nin acımasız yöntemleri işe yaradı. 1864'te Kıbada'daki son savaşı Çerkesler kaybettiler. Rus ordusu Kuba'da 21 Mayıs 1864'te bir askeri tören düzenledi ve ordu komutanı Batı Kafkasya'nın işgalinin tamamlandığını Kafkas ...Rus savaşın sona erdiğini ilan etti. Rus-Kafkas savaşının sona ermesiyle birlikte... Sürgün günleri başlar. O günlere geçmeden önce cumartesi günü mitingde söylenen bir sürgün ağıtığı bir ninni dinletmek istiyorum. Ninni Rahşan Erdoğan Yılmaz söylüyor. Piyanoda Suriyeli Çerkez sanatçı Tam bir Muk Rahşan Erdoğan Yılmaz'a eşlik ediyor. Çok buruk bir hikayesi var bu adın. İşte herkes hayatta kalabilmek için kendisini balık istifi bir gemiye atıyor. İşte arkada Ruslar ve önde hırçın dalgalarıyla Karadeniz... Teknede ölenler salgın bir hastalık olmasın diye hemen denize atılıyor. Bir abbas annenin çocuğu kucağında ölüyor. İşte ölüyor anlaşılmasın diye ona nini söylemeye devam ediyor. Fakat bebeğin cesedi kokmaya başlayınca annenin kucağından alınıp denize bırakılıyor. Ve tabii ardından anne de bebeğinin peşinden gidiyor. Sürgünden uzun yıllar sonra da Karadeniz'in kuzey ve doğu kıyılarına insan cesetlerinden parçalar vurulmuş hatta. Bir yerde okudum işte kargaların kadın saçlarından veya erkeklerin sakallarından yuvalar yaptığı söyleniyor. Abazlar kardeşlerini yedikleri için Karadeniz'den çıkan balıkları yemezlermiş. Altın sözleri şöyle. Ninni yavrum ninni, uyu yavrum ninni. Evlerinde değilsin annenle babanın, Karadeniz'in koynundasın. Kabaran dalgalar seni sallayıp duruyor. Rüzgar estiriyor soyguncunun gemisi beşiğinde esince kuvvetli rüzgar ufacık ülkelerini almak için denizi nasıl tuzladığını hatırla sürgünlerin gözyaşlarının tüm dünyanın vicdan sahibi insanlarına sesleniyoruz bugün 21 Mayıs bugün onurlarıyla vatanlarını savunmaktan başka hiçbir suçu olmayan çerkeslerin yurttan atılmasının yıl dönümü Bugün vicdan sahibi insanların hesap sorma günü. Her şeye rağmen saklı hafızaların da zamanı gelir. 21 Mayıs 1864'te düştü zannedilen ve yok olması zafer alayıyla kutlanan tarihi Çerkesyan'ın yok olmadığını, her 21 Mayıs'ta bıkmadan tekrar etmek, adalete inancı olan tüm insanlığın görevidir. Şey... bir abaz ağıtı dinledik geçtiğimiz cumartesi günü yeni kapıda gerçekleştirilen Çerkes soykırımı ve sürgünü mitinginde kafet başkanı Profesör Doktor Mit Dinçer sürgünü anlatıyor hemen ardından bir ağıt dinleyeceğiz kardeş türkülerden Fehmiye Çetin söyleyecek bu ağıtı gitarıyla Ayhan Hakka'ya Fehmiye Çetine eşlik ediyor Kayseri Güm bu gelişme sadece bir savaşın bitişi değildi maalesef. Yüzyıldan yıldan uzun süren savaşa karşı Çerkeslere boyun eğdiremeyen çarlık Rusya'sı, Çerkesleri imparatorluğun diğer bölgelerine veya Osmanlı topraklarında sürgün etme kararı aldı. Savaşın kaybedenleri toplu sürgün ediliyor ve Kuzey Kafkasya'nın Çerkessizleştirme çalışması başlıyordu. Osmanlı ve İngiliz gemilerine adeta istif edilen insanlar. Trabzon, Samsun, Sinop, Kocaeli, İstanbul, Köstence, Varna limanlarına ve karayoluyla Anadolu coğrafyasına sürüldüler. Çerkesya'nın yerli halklarından temizlenmesi amacıyla uygulanan sistemli politika sonucu Çerkeslerin çok büyük bir kısmı 1864'te çok kısa bir süre içerisinde ana ana yurtlarından korkunç koşullarda sürgüne gönderildiler. Değerli Hazirun, bugünün şartlarında Bugünün imkanlarında ve bugünün zenginliğinde Suriye Savaşı'nın dünyaya savurduğu insanlar sebebiyle şahit olduğumuz ve insan vicdanını yaralayan olayları bir düşünün. Bir de 128-158 yıl evvelin imkansızlığında, yoksulluğunda, Anadolu'ya, Trakya'ya, Balkanlara savrulan insanların neler yaşamış olabileceğinizi gözünüzün önüne getirin. Bu durumu tahayyül edip ürpermeyecek, dehşete kapılmayacak bir Ademoğlu düşünemiyorum. Değerli Hazirun, işte bu sebeplerle yaşadığımız şeyin adı sürgündür. Hem de en acı ve en vahşi sürgündür. Değerli Hazirun, bizim yaşadığımız bir soykırımdır. Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre bir eylemin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için belirli bir insan topluluğunun milliyeti, ırkı, etnik kökeni veya dini dolayısıyla tümünün ya da bir bölümünün yok olma niyetinin bulunması gerekir. 1951 yılından beri yürürlükte olan ve ülkemizin de taraf olduğu bu sözleşmeye göre 1. topluluk üyelerini öldürmek, 2. topluluk üyelerine de ciddi fiziki veya zihinsel zarar oluşturmak, 3. topluluk üyelerini bilerek tamamen ya da kısmen fiziksel yok oluşa götürecek yaşam şartlarına tabi tutmak, 4 topluluk üyelerini, doğumlarını kasıtlı olarak engellemek, 5 topluluğun çocuklarına zorla bir başka gruba transfer etmek. Değerli Hazirun, bu saydığımız eylemlerinin tamamı Kafkas Rus Savaşları esnasında sonrasında Çerkez altına uygulanmıştır. Bunu tarihsel belgelerden, organik Rus tarihçilerinden bazı örneklerle desteklemeye çalışacağım. Çerkez sürgün ve soykırımının unutulmaz sembol ismi General Yermelov birliklerini Kafkas köyleri üzerine salarken tarihe şöyle bir not düşüyor. Benim adımın yarattığı korkunun sınırlarımızı zincirlerden ya da kalelerden daha sıkı korumasını sözlerimin Çerkesler için ölümden daha kaçınılmaz bir kanun olmasını isterim diyordum. Olur. Askerler top ateşleriyle tedihiş ettikleri köylere yıldırım seferler düzenleyerek savaşçı olmayan kadınları çocukları, hayvanları katk ediyor, ekinlerini yakıp Hayata tutunmalarını engelliyordu. Çocuklar kaçırılarak köleleştiriliyor veya bilinmez bir akibete yollanıyordu. yermelov bir yandan da Çerkes aristokrasisini yok ediyor, Çerkezliğe bambaşka bir yönetim anlayışını enjekte ediyordu. Değerli Çerkes dostları, tüm bu katlanması zor sahneliği sizleri duygusallaştırmak için söylemiyorum. Ancak 100 yıl devam eden savaşı, basit bir çatışma, sıradan bir meydan veya cephe savaşından bahsetmediğimizin Tam bir işgal ve soykırımın hedeflendiğinin anlaşılmasını isteriz. İşte yukarıda sıralanan maddelerin tamamı Çerkeslere uygulandı ve Kuzey-Batı Kafkasya'da yaşayan yüzde %90'ı ya öldürüldü ya esir edildi ya da sürgüne yollandı. Bir halkın %90'ının öldürülmesi, yaşam koşullarının ortadan kaldırılması, gıda dahil temel ihtiyaç maddelerinden yoksul bakılması eğer soykırım değilse nedir? Bugün bu yaşananları soykırım olarak tanımlanmasına içerleyen Rusya Federasyonu yetkililerinin yukarıdaki tanıma harfiyen oturan ve tüm belgeleri halen kendi aşivilerinde bulunan bir utanç eylemini nasıl tanımladıklarını doğrusu merak ediyoruz. Kayseri şehrine giden trenler vagonlar dolusu asker taşırken bir bilinmeze doğru Çerkez kadınlar o trenlerin o vagonların arkasından bu ağıtı söylediler. Kayseri yolunda makineler, trenler ilerliyor. Yar Allah gözlerimin nuru, kalbimiz sizi bir daha görmeyeceğimizi söylüyor. Yar Allah bir çöp pereğe çöp, Allah rögu her qasam çöp, Yar Allah şığat sıp apcağ, Uşan ab sariyesi qahı basini düğe. Yar Allah şığat sıp apcağ, Uşan ab sariyesi qahı basini ya honarina <speaking> hanarina <in> rina ya allah hanarina rina ya allah hanarina rina ya honarina hanarina rina ma tatasaqwa shinasini tu ya Yarrallah, yeah, honarina, oh, riname, that does the question, she now sing it to yes. Yarrallah, yeah, Yarrallah, yeah, Yarrallah, Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Geçmiş hala acı veriyorsa geçmemiş demektir gerçekten de. Bizler bir daha bu tür trajedilerin, bu tür büyük felaketlerin tekrar yaşanmaması dileklerimizi hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz, sağ olun. Geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Kapı'da gerçekleştirilen Çerkes soykırımı ve sürgünü mitinginde kardeş Türklerden Fahmi bir Çerkes ağıtı seslendirdi. Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Ümit Dinçeri dinlemeye devam ediyoruz. Dinçer sürgünün 158 yıl sonra bugün de hala devam ettiğini düşünüyor ve bütün dünyayı bu soykırımın tanınması için Çerkeslere destek vermeye çağırıyor ve Çerkeslerin Rusya Federasyonu'ndan somut taleplerini seslendiriyor. Değerli dostlar, bugün 1864'ün üzerinden 158 yıl geçti. Lakin Çerkez soykırım ve sürgünü nihayete ermiş değil. Soykırım ve sürgün günümüzde de devam ediyor. Üzülerek belirtmeliyiz ki Rusya soykırımın mağdurları olan torunlarına ana vatanlarıyla bağ kurmasını zorlaştırıyor ve yer yer engel oluyor. Bir ulusu niteleyen ve ona kimlik kazandıran en bariz unsur olan dil üzerindeki ciddi baskı politikaları Çerkesçe başta olmak üzere tüm Kuzey Kafkasya halklarının dillerini erozyona uğratmakta Hatta yok oluşlarına zemin oluşturmaktadır. Bu baskıcı uygulamalarda şunun şurasında 10 yıl evvel resmi devlet dili olan Çerkes dili'nin zorunlu sınıf geçme dersi olarak okullarda okutulan ana dilimizin direktçeyle seçmeli dil haline getirilmesi örnek verilebilir. Rusya Federasyonunun kurucusu ve federal devlet statüsünde olan cumhuriyetlerimizin statüleri her geçen gün zayıflatılıyor, ekonomik anlamda yalnızlaştırılıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaldırılması buna en bariz örneklerden bir tanesidir. Bunun son ve trajik örneğini çok yakın bir geçmişte Rusya Federasyonu'nun parlamento alt kanadı Duma Meclis Üyesi Konstantin Zatulin verdi. Zatulin, Duma'ya bir önergeyle Rusya Federasyonu'nu oluşturan halkların Rusya dışında yaşayan fertlerinin vatandaşlığa başvurmalarını Rusça bilme şartına bağlıyor. Oysa bizim iddiamız ve talebimiz odur ki Sürgün bir halk olarak kendi aladilinizi bilmek başlı başına vatandaşlık için yeterli olmalıdır. Ancak bu yasa önergesi geçer ise resmi dil statüsünden çıkarılan, okullardan silinen ve nihayet tamamen işlevsiz ve gereksiz hale getirilmeye çalışan Çerkes dilinden daha kötüsü bizleri bekliyor. Bu durum bir kalemde diaspora Çerkeslerinin ilelebet ana kovulması anının son adımıdır. Oysa doğru olan ve dönülmesi gereken statü, Diyaspora'da yaşayan her kişinin koşulsuz vatandaşlık başvurusu hakkının güvence altına alınmasıdır. İşte bu da sürgünün devam ettiğinin en bariz nişanesidir. 158 yıl evvel ana vatanlarından sürülmüş olan halkın çocukları bugün ana vatanlarıyla ilişkilenmek noktasında hiçbir avantaja sahip değillerdir. Rusya Federasyonu Çarlık Rusya'sının dünyanın dört bir yanına dağıttığı Çerkeslere, Herhangi bir dünya devletinin vatandaşı muamelesi yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse vatandaşlık başvurusu, oturum izni veya ana vatanımıza seyahat noktasında şu anda bu alandaki çelkesleri Kuzey Kafkasya halklarını bir Arjantinliden, bir Mısırlıdan, bir Bolivyalıdan daha dezavantajlı bir statüde değerlendiriyor. Ana vatanımızla ilişkilenmekte soy bağını ortaya koysak dahi ana vatanı görmemize, orayla ilişki kurmamıza yanaşmıyor. Çerkesleri ana vatanlarından giderek yabancılaştırdığı, işlet sürgünün hala devam ettiğinin bir başka kanıtı daha. Değerli Hazirun, 158 yıl evvelinde yaşanan soykırım ve sürgün bize çok şey kaybettik. Biz bir vatan kaybettik. Dilimizi, kültürümüzü, sosyal dokumuzu ve bir hakken uluslaşma sürecimizi kaybettik. Yıllarca sürüldüğümüzü, soykırıma uğradığımızı söylemekten adeta kaçındık toplum olarak. 21 Mayıs'ları anma ve yaz günlerimiz olarak andık. Kendi içimizde ağladık, atalarımıza, kayıplarımıza ağıtlar yaptık. Artık 21 Mayıs'ları sadece bir yaz günü olmaktan çıkarma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Artık sadece geçmişimize ağlayarak var olamayacağımızın idrakindeyiz. Artık 21 Mayıs'ların üzerinden bakabilmek ve bir gelecek tasavvuru yapabilmek Bizim çıkış noktamız olmalıdır. Bu sebeple 21 Mayıs'ı artık saht bir yaz ve anma günü olarak görmüyoruz. 21 Mayıs mücadele kararlılığının, güç birliğinin, direnişin, dirilişin, hak aramanın ve biz kırılmadık. Buradayız ve bir gün mutlaka geri döneceğiz diyeceğimiz gün olmalıdır. Bugün bu alanda bulunan bu soykırımın ve sürgünün anlamını bir araya getirdiği çerkesleri, Farklı federasyon ve vakıfları, dernek ve sivil oluşumların adına tüm uluslararası camiaya seslenmek istiyorum. Maksadımız bir acıyı bir başka acıyla yarıştırmak değil. Başkalarının acısını unutturmak, hafifsemek asla değil. Ancak dünyanın şahit olduğu en büyük soykırımlardan birinin bu kadar göz ardı edilmesi vicdani ve insani değildir. Tekrar söylüyoruz ki, Çerkez soykırım ve sürgünü, ...tarihin el gördüğü en büyük soykırımlardan bir tanesidir. Etkileri ve süreci halen devam etmekte olan bu soykırımı tanıyınız. Bir başka devleti siyaseten güç duruma düşürmek için değil... ...politik kart olarak kullanmak için değil... ...kendi politik çıkarlarına manevra alanı açmak... ...şantaj unsuru olarak kullanmak için değil... ...gerçekten insani sebeplerle bu soykırımı tanıyınız. Bugün dünyayı politik, ekonomik ve sosyolojik olarak domine eden... Pek çok Avrupa Devleti'nin bu soykırıma ya dolaylı yolla dahli, yazımden kabulü ya da tahammüden sessiz kalışı tarihsel bir gerçektir. Birinci derece mağdurları artık hayatta olmasa da onların çocuklarının, torunlarının halen bir halk oldukları, diasporik bir yaşam sürdükleri gerçeğini görerek Çerkeslerin başına gelen bu büyük felaketi tanıyınız. Çünkü bunun adı soykırımdır, soykırımlar unutulmaz ve unutturulamaz. Buradan Rusya Federasyonu'na seslenmek istiyorum. Soykırım ve sürgünün faili olan Rus devamı devamı olarak bu büyük acıyı tanıyınız. Tarihinizle yüzleşiniz ve gereğini yapınız. Bu gerek Rus halkı gerek Çerkez halkının geleceğine kesinlikle olumlu yansıyacaktır. Çerkez diasporası ile Cumhuriyetlerimizin güçlü ilişkileri Türk halkı, Rus halkı ve Çerkez halkının da yararınadır. Bir soykırımın bakiyesi olarak... Rusya Federasyonu'ndan bizler şunları talep ediyoruz. 1. Çerkez Soykırımı ve Sürgünü tanınmalıdır. Çarlık Rusyası tarafından yapılan Çerkez Soykırımı ve Sürgünü mirasçısı olarak Rusya Federasyonu tarafından resmen tanınmalı, özür dilenmeli ve tarihsel haksızlıkların telafisi için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Bilindiği gibi Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Adiye Cumhuriyeti parlamentoları Rusya Federasyonu'ndan bu trajedinin ...soykırım olarak tanınmasını talep ettiler. Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu... ...bu trajediyi sürgün... ...ve soykırım olarak tanımladı... ...ve sürgün edilenlerin torunlarının... ...dönüş hakkı tanınmasını resmen istedi. Dahası... ...1994-21 Mayıs'ında... ...Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı... ...Boris Yeltsin şöyle diyordu. Savaşta ölenleri... ...savaş mezaliminde hayatını kaybedenleri... ...ana yurdunda ayrılmak zorunda bırakılanları... Sürgünde ölenleri ve ana yurdunun yitirme acısını yaşayanların saygıyla andığını belirterek Çerkeslerin kendi topraklarında yaşamak ve özgün kültürlerini korumak için mücadele ettiklerini kabul ediyoruz diyor. Bu statüler ilerletilerek Rusya Federasyonu tarafından resmi bir kabule dönüştürülmelidir. 2. Mülkiyet ve tazminat hakkı. soy soykırımı ve sürgünün neticesinde ortaya çıkan mülkiyet hakları ihlallerine bağlı olarak mağduriyetler giderilmeli tüm soykırım ve sürgün mağduru Çerkez'den uğradığı zararı tazmin için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır 3. Anavatana dönüş hakkı ön koşulsuz tanınmalıdır Çerkesler ana sürgün edilerek zorla çıkarıldıkları için tarihsel olarak anavatanlarına dönüş hakkına sahiptirler bu sebeple Çerkeslerin herhangi bir ön şart olmaksızın geri dönüş hakkının önündeki engeller kaldırılmalı Dönüş yaparak yerleşmek isteyenler için sosyal hakların transferleri sağlanmalıdır. Dört Çerkes dili, kimliği ve kültürüne yönelik tehditler ortadan kaldırılmalıdır. 158 yıldır sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düşen Çerkesler kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle son 20 yılda Rusya'da merkeziyetçi tutumun ana ile daha sağlam zemin kazandığı görülmektedir. Bu doğrultuda ana dil eğitimi ve kullanımı giderek azalmakta, Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli dil olarak okutulmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetlerimizi yönetsel hakları azaltılmakta, sözde güvenlik gerekçeliyle soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hatlar kısıtlanmaktadır. Neticede soykırım ve sürgün sonrası uygulanan bu inkar ve asimilasyon politikası Çerkeslerin kimliğiyle, var olabilmelerinin önüne geçmektedir. Sözlerimi yakın geçmişte zamansız bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul'daki soykırım ve sürgünün kitlesel eylemlerinin mimarlarından olan sevgili Sezai Babakuş'un sözleriyle tamamlayacağım. Toplumların yaşadıkları büyük felaketler etkisi kuşaklar boyu sürecek büyük travmalar yaratır. Pragmatik toplumlar travmaları çabuk atlatıp toparlanabilmişken dogmatik toplumlar bunu başarmakta zorlanmıştır. Belki de bugün toplumların gelişmişlik ve geri kalmışlık konumlarını belirleyen şey geçmişleriyle nasıl yüzleştikleri geçmişle hesaplaşmayı hızlı yapıp geleceği yürüyebilenler ya da geçmişin içinde bocalayanlardır diyordu. Biz de artık geçmişin ağır travmasının etkilerinden yaz ve Matem ve göz yaşamasından kurtulup Geleceğe bakmak istiyoruz Bu halkı geleceğe taşıyacak olan da Varlığını sağlayacak olan da Budur Bunun için gerek Ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti Gerekse uluslararası camianın Desteğine ve anlayışına ihtiyacımız var Değerli hazırım Bilmeyenler için bir şeyi belirtmek isterim Ana vatanlarından Sürgüne gönderilen bir buçuk milyon Çerkes Eğer Sürgüne gönderilmemiş, ülkelerinde savaş nedeniyle %90'ı ülkelerinden bir şekilde silinmemiş olsaydı, bugün Kafkasya 30 milyonluk bir nüfusu barındırıyor olacaktı. Ancak bugün, ancak 1 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var Kafkasya'da. Ancak 5 ila 7 milyon nüfus şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu topraklarda yaşıyor. Sürgüne gönderildikten sonra her şeyiyle burayı kendilerine, yurt kendilerine vatan edilen, her türlü vatandaşlık ödeviyle bu ülkeye bağlı 5 ila 7 milyon arasında bir nüfus bugün burada yaşamaktadır. İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Çerkeslerin sürgün ve soykırımının tanınması konusundaki haklı taleplerini desteklemelidir. Zira biz adalet istiyoruz. intikam istemiyoruz, adalet istiyoruz. Çerkes soykırım ve sürgünü unutulmasını istiyoruz. Bu duygularla hepinizi bugün bugün bugün bizi burada yalnız bırakmadığınızın için teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimizi hürmetlerimizi sunuyoruz. Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün programda geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Kapı'da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 158. yılı için Kafkas Dernekleri Federasyonu KAFEDİN çağrısıyla gerçekleştirilen mitingden kayıtlar dinledik. Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Profesör Dr. Ümit Dinçer, mitinge katılan binlerce insanın ortak duygularını intikam değil, adalet istiyoruz cümlesiyle özetliyordu. Çerkesler böylesine bir soykırıma uğramalarına rağmen o dönemin kinini ve nefretini günümüze taşımıyorlar. Akılcı bir çözümlemeyle tarihsel farklılıkların ayırdındalar. Acılarını yaşıyorlar, ölenlerin yasını tutuyorlar ve sadece adalet istiyorlar. Yıllardır inatla sürdürdükleri mücadelenin sonucunda tarihin bu en korkunç soykırımlarından ve sürgünlerinden birine neden olanlar insanlığın vicdanında bugün hak ettikleri karşılığı buldular diye düşünüyorum. Umuyorum Çerkeslerin haklı talepleri egemen devletlerin inkar politikalarından vazgeçilerek Çağdaş normlara uygun yüzleşme ve onarıcı adalet politikalarıyla taşlandırılır. Bugün daha az müzik çaldım programda. Umarım beni hoş görürsünüz. Bugün Çerkes halkının acısına ve sesine ortak olmak istedim. Unutmayalım ki bütün acılar paylaştıkça azalır. Önümüzdeki çarşamba günü saat 13'te. Sevgili arkadaşımız Muammer Ketencoğlu da Açık Radyo'da Tuna'nın Beri yanı programında Çerkeslerle dayanışma amacıyla bir program hazırlıyor. Kuzey Kafkasya'dan Karaçay ve Balkar halklarının büyük şarkıcısı Omar Utarov'dan eski halk şarkıları dinletecek programında. Umarım Çerkes halkının ve diğer halkların yaşadığı acılar geride kalır ve Yakılan ağıtlar yerini, dostluğun, kardeşliğin, barış içerisinde bir arada yaşamanın erdemini, güzelliğini anlatan şarkılara bırakır. Hafta iki program konuğum olacak. Mihrap Eski Ocak'ta daha önce iki program yapmıştık. İlkinde onun sesinden Feyruz şarkıları dinlemiştik. İkinci buluşmada farklı türlerde söylediği şarkılara yer vermiştik programda. Mihrap Eski Ocak ile gitarist Efkan Ren'de bir, bir süredir birlikte çalışıyorlar. Yeni şarkılar yapıyorlar. Haftaya severek dinlediğim bu iki usta müzisyeni programda ağırlayacağım. Umarım sizler de bu buluşmadan keyif alırsınız. E, Babil'den sonranın program kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. E, sayfanın başında yer alan program logosunun üst metninde program arşivimin linki var. O linkten tüm program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya Pazartesi 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay, hepinize sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın. Crying, and ashes laying down here how dare they disdain lend is crying out bloody tears in the awful way and the truth now disappears land is crying out bloody tears in the awful way The truth now disappears. years Here we are without freedom, which is that we know. Where is now our old world kingdoms covered by snow? Land is crying out bloody tears in the awful way. And the truth now disappears, Ой, Расидуней! Then this crag of bloody tears In the awful way And the truth now disappears, Ой, The grave lend this crying out bloody tears in the awful way and the truth now disappears lend this sprang out bloody tears in the awful way and the truth now disappears Oy, Crying out bloody tears In the awful way And the truth now disappears Войра седуней Land is crying <speaking> out bloody tears In the awful way And the <language> truth now disappears Войра седуней Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler